İctirarü'l ibad fawqa kulli daruratin ila ma'rifeti'r rusul rasul, sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor, mahlukatın, insanlığın Allah'ın resulünü tanımaya muhtaçiyeti vardır. Çok son derece ihtiyacı vardır. Ve ma ca getirdiği şeyleri bilmek zorundadır. İnsanlığın bu dünyadaki saadeti için ve ahiret saadeti için bu peygamberin tanınması lazım. Bu peygamberin getirdiği dinin iyi bilinmesi lazım ve tasdik ve ma ca bihi ve tasdiquhu akhbar verdiği şeylerde peygamberi tasdik etmesi lazım. Itaatih fima emr itaat ettiği emrettiği şeylere de ne yapması gerekiyor? İtaat etmek gerekiyor. İnsanlığın başka bir çıkış yolu yok. Yani insanlığın başka bir çıkış yolu yok. Muhakkak bu Peygamber'e iman edilmesi lazım. Şeyhül İslam İbn Teymiyye Rahimahullah da diyor ki: "Fennufus ahwaju ila ma'rifati ma sallallahu aleyhi ve sellem." Ve itbâhi minha ila atâgam ve Allah Resulüne tabi olmak ve onun getirdiğini bilmeye insanların yemek ve içmeye ihtiyacından daha fazla ihtiyacı vardır. Yani bu kadar önemli bir mesele. Bu kadar açık ve önemli bir mesele. Diyor ki: Fîn hâda fîn hâda, ızafat hâcilâtı müttufü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 Haşim. Yani Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın ailesi nereden geliyor? Haşim oğullarından. Haşim oğulları nereden? Kureş'ten. Bu Haşim Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in büyük dedesi Haşim. E, hacılara yemek yapıp yemek dağıtan eti parçalayarak, e, yufkayı parçalayarak tirid diye bizim Türkiye'de bilinen Arapların da ferid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 Lakabı Haşim. Haşim'in lakabı, lakabı Haşim. Haşim, e, Peygamber e Aleyhisselam'ın dedesi, tacir, tüccar bir adam. Mekkeli müşriklerde, biliyorsunuz, ticaret meşhur. Allah-u Teala Allah Kur'an-ı Kerim'de bu nimeti Mekkeli müşriklerde ne yapıyor? Zikrediyor. Rihle teşritai ve sahif. Yaz,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 Diyorlar ki bu Abdülmuttalip'in neyi? Kölesi. Abdülmuttalip'in kölesi diye ne oluyor? Köle. Muttalip'in kölesi. Bu Muttalip'in kölesi. Yani Abdülmuttalip oluyor. Halbuki Peygamberimizin öz dedesinin adı Şeybe. Şeybe. şeybe, yani şeybe. Ancak e, Şeybe olları değil adamın adı Şeybe. Dedesinin adı. Hı -hı. Ama amcası Muttalip onu Mek Mekke'ye sokarken arkasında getirdiği için insanlar onu ne olarak Öyle. E,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 ...devek edecek... ...Abdülmüttalip... ...neye karşılık olarak? Abdullah'a karşılık olarak... İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin... ...babası bu şekilde ne yapıyor? Kurban edilmekten Mekke'ye götürüp... ...Kabe'ye götürülüp, ...kurban edilmekten... ...kurtuluyor... ...aynı kim gibi? İsmail. Büyük dedesi... ...İsmail gibi... ...yani İbrahim aleyhisselamdan sonra... ...İshak ve İsmail var... ...İsmail'in soyundan kim geliyor...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 Soyundan geliyorlar. geliyor. Tabii şerefli bir soy. Allah Resulü Aleyhisselam. Ama soy tek başına hiçbir şey ifade evet. etmez. Eğer orada amel Yok. yoksa. Ne, diyor, ne buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Men <gülüyor> batta abihi ameluhu lem bihi netebuhu. Bu böyle Arapça'ya atasöz olarak da geçmiş. Bu bir hadistir. sahih bir hadistir. Zannetemiz müfettir Bukhari'de geçiyor. Men batta abihi <gülüyor> ameluhu. ki kişiyi ...kendisini yavaşlatan kimsenin... ...lem yusri' bihe nesebuhu... ...nesebi, soyu onu ne yapmaz? Hızlandırmaz, koşturmaz. Peygamberimiz böyle buyuruyor. Ameli, kendini yavaşlatan adamı... ...soyu sopuna yapmaz? Hızlandırmaz, öne geçirmez. Yani bizim memleketimizde bugün... ...bir seyidiz deyip böyle gezen birçok insan var. Bakıyorsun ki adam sakalsız... ...elinde sigara, namaz bile kılmıyor. Bu seyidliğin ona hiçbir faydası... ...yok. yok.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 Aleyhi ve ala nebiyyina efdalussalatu ve selam. Diyor ki, Mualif Rahimahullah, aleyhi, yani İbrahim aleyhisselama ve ala nebiyyina, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ne olsun? Efdalussalatu ve selam. Salat ve selamın en eftali olsun. İnşallah bugün riyad Salim dersimizde zaten ne yapacağız? o hadise gelirsek Nebi sallallahu aleyhi ve sellem alakalı salat getirmenin ne kadar faziletli olduğunu zikredeceğiz. Ardından diyor ki ve lahu minel umri selafun ve siptune sene kaç sene yaşadı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? 63 sene yaşadı. 63 yaşına kadar yaşadı. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ne zaman doğdu? Pazartesi günü doğdu. Kendisine sorulduğu zaman diyor ki ben o günde doğdum ve bana o gün vahiy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 23 sene ise ne olarak? Mesela. Nebi ve Rasul. 23 senenin 13 senesi Mekke'de. 10 senesi Medine. Medine'de. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nerede vefat etti? Medine'de, Medine'de e, vefat etti. Yaşamış olduğu evde. Nerede onun yaşamış olduğu ev? Ayşe anamızın evi. Yani bu böyle bizim kısaca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bahsedeceğimiz özet.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 Secdede bu atılan şey ona bir yapışıyor jelatin gibi. Aleyhisselatü Vesselam kalkamıyor ya secde. Gelip kızını ne yapıyor onun? Üzerinden alıyor. Ne için bu meşakkat yaşadığı Peygamber Aleyhisselam? Aleyhisselatü Vesselam? Halbuki Aleyhisselatü Vesselam'a diyorlar ki gel, sen yönet. En güzel kadını istiyorsan en güzel kadını veririm. Para istiyorsan para veririm. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tek şeyi vardı, gayesi vardı. O da Allah'a ibadet. Yalnızca Allah'a ibadet. Bizler de inşallah bu bölümde, kitabın bu bölümünde Allah bize nasip ederse Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bize fırsatımız oldukça ne yapacağız? Bunlara değineceğiz. Evet, burada kalalım inşallah. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Subhaneke Allahumme la